Güldeste Hazırlayan ve sunan Mustafa Özçimşekler Şeytanın Raja Mesihullahü Rahmânü Rahîm. Alhamdülillahü Rabbi Lâmin Muhammed Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri gecemizi mübarek eylesin. Bizlere en güzel şekilde anlatmak, sizlere de en güzel şekilde dinlemek Rabbim nasip eylesin. Anlatılanlar nelerse bize de sizlere de gereken dersleri çıkarmak, gereken ibretleri almak Rabbim Celle Celaluhu cümlemize nasip eylesin inşallah. Evet kıymetli dinleyenler, geçen sohbetimizde Aşure günüyle alakalı bahsetmiştik. Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri 10 tane peygamberini Düşmanlarından kurtarmıştı. İşte bunlardan bir tanesi de neydi? allah Teala Celle Celaluhu Musa Aleyhisselam'ı ve kavmini kurtarmış. Firavun ve kavmini de denizde boğmuş idi. İnşallah tabi bu sohbetimizde bu konuyu dilimizin döndüğünce sizlere arz etmek istiyorum. Yani Musa Aleyhisselam'ın ve kavminin kurtuluşu. Öyle ya şimdi kurtulmuş da neden kurtulmuş? Yani bunlar ne gibi sıkıntılar varmış? Efendim Firavun ne yapıyormuş, ne ediyormuş ki Firavun'un elinden efendim e, kurtulmuşlar. İnşallah bunları efendim detaylı bir şekilde sizlerle müdakere ve müteala yapacağız. Firavun'un yaptığı baskılara, zulümlere ve işkencelere rağmen he, Musa Aleyhisselam doğmasın diye on binlerce yavruyu katletmesine, Musa Aleyhisselam'ı yok etmek için birçok masraflara girmesine, adeta hazineler sarf etmesine rağmen, değil mi? Cilvey Rabbaniye gereği Mevla Teala Hazretlerinin Musa Aleyhisselam'ı emin bir şekilde hem de hem de ona en büyük düşman olan Firavun'un himayesinde nasıl büyüttüğünü daha sonra da Musa Aleyhisselam'a ve kalmine allah Teala ve Tekaddes Hazretleri nasıl bir çıkış yolu ihsan ederek Firavun ve alini ve avanesini ise nasıl sulara gark ettiğini şöyle başından itibaren Ayet-i kerimelerin ışığında anlatmaya gayret edelim bakalım. Rabbimiz Celle Celaluhu bizlere neler buyuruyor, neler duyuruyor. Evet tabi Kur'an-ı Kerim'de bu hadise birçok yerde anlatılmıştır. Tabi bu ibret vesikasını ibretle ve dikkatle dinleyerek gereken mesajları, dersleri almaya gayret edelim. Evet, Tabii okumuş olduğumuz ayet-i kerimede allah Teala ve Tekaddes Hazretleri ne buyuruyor? ve نَجَّيْنَاكُمْ min اٰلِ فِرْعَوْنَ Sizi diyor Firavun ailesinden kurtarmıştık. Hatırlayın o zamanı ki sizi Firavun ailesinden, Firavun ve Alinden he, kurtarmıştık. يَسُومُونَكُمْ el الْعَذَابِ Onlar size azabın en kötüsünü ne yapıyorlar? Reva görüyorlardı öldürüyorlar, oğlunuzu, oğullarınızı, erkek çocuklarınızı kesiyorlar, boğazlıyorlar. Ve istahmenen ise ekum kadınlarınızı da sağ bırakıyorlardı. Ve fidalikum belaun min rabbikum azim. Ve bunda size Rabbiniz tarafından büyük bir imtihan vardır diyor. Evet, tabii ayet kelime devam ediyor. Ve farakna bikumul bahra fe enjaynakum ahrakna aalefe aram. Yani Yine hatırlayın o zamanı ki sizin için diyor denizi yarıp da hepinizi kurtarmıştık ve siz bakıp dururken firavun ve hanedanında boğmuştuk diyor Allah-u Teala ve Tekaddesi Hazretleri. Çok ibretlik bir kıssa yani nereden nereye? Mantıken düşünecek olsan mantıken şöyle kafana göre hatta imkansız bir senaryo yazacak olsan böyle bir senaryo yazamazsın böylesine efendim o kalmi firavun elinden kurtarmanın yolunu mantıki yollarla bir türlü bulman mümkün olmaz. Böylesine mucizelerle, harikuladeliklerle dolu bir hadise ve sonunda zaferle biten, sonunda Musa Aleyhisselam'ın zaferiyle kavmini kurtarmasıyla biten böyle bir kıssa, böyle bir hadise. Tabi şunu da arz edeyim, hani Firavun diyoruz ya, Firavun derken tabi çok, çokları belki de efendim Firavun kelimesini, ismini o zalimin ismi zannediyor. Aslında bu onun ismi değildir. Çünkü Firavun Mısır'da yaşayan efendim Amalika kavminin efendim e, krallarına söylenen veya Mısır meliklerine verilen isimdir. Ne gibi? Mesela işte Rum krallarına ne deniyor? Kayser deniyor. Habeş, Habeş krallarına ne deniyor? Necaşi deniyor. Yemen meliklerine Tübba, İran meliklerine Kisra, işte Osmanlı ecdadımızda da ne deniyor? Padişah denildiği gibi Mısır'da da efendim Mısır meliklerine de Firavun deniyor. Yani Firavun, tabi bu Firavunluk da efendim çok ileri gittiği için azıp kudurduğundan dolayı böyle bir Mevla Teala ona Firavun buyuruyor. Tabi ee, Musa Aleyhisselam zamanındaki Mısır'ı yöneten Firavun o günkü Firavun'un adı neydi? Velid bin Musab İşte bu Firavun Velid bin Musab isminde azgınlıkta çok ileri gitmiş olan ve Allah-u Teala hazretlerini he, inkar edip ilahlık davasında bulunan mütekebbir iflah olmaz zalim bir adam. Evet tabi burada sizi kurtardık buyururken değil mi? Ayet-i Kerime ne zaman geldi? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında geldiğine göre sizi kurtardık derken acaba Mevla bu burada kime hitap ediyor? Ha Mevla Teala ayet-i kerimede efendim siz kurtardık buyurduğu muhataplar kim biliyor musun? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin zamanındaki Yahudiler. Kast edilenler efendim onların e, ataları, dedeleri yani ceddi onların geçmişleri İşte Mevla Teâala Celle Cel iman etsinler diye onlara verilen nimetleri hatırlatıyor Çünkü atalarına yapılan iyilik aynı zamanda kendilerine de yapılmış demek olduğundan Mevla Teala ne buyuruyor E İsrailoğulları firavunun elinde ne perişan halde idiniz Sizi adabın en kötüsünü tattırıyorlardı da biz sizi onlardan kurtarmıştık buyuruyor. Evet tabi bu hadiseler e, Tevrat'ta da kendi kitaplarında da yazdığı için kendi geleneklerinde de bunu bildikleri için çünkü onlar zaten nedir ehli kitap? ehl kitap olan bir kabile kavim. Dolayısıyla peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zaten bunları anlatması, bunları vahiy yoluyla öğrenip onlara beyan etmesi onları zaten son derece hayrete düşürüyor. Çünkü nereden biliyor yani? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem okuma bilmez, yazma bilmez. Mektep medrese görmemiş bir hocadan okumamış. Onun hocası Allah'tı Celle Celaluhu. Evet. Ne buyurdu? Efendim... Onlara tattırılan bir adab vardı ya. <gülüyor> bu adab neydi? Tefsir kitaplarında anlatıldığı üzere. Hani buyuruyor ya. وَفِدَٰلِكُمْ بَلَاءٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَظ۪يمِ Haa işte. Evet. Firavun hanedanı. Yani Firavun ve kavmi Kıptiler onlar. Onlar. İsrail oğulları üzerinde bir kölelik sistemi bir kölelik yönetimi kurmuşlar ve bütün işlerinde onları çalıştırıyorlar yani gerek kendi ev işlerinde olsun gerek efendim cadde sokak belediye işlerinde gerek efendim ülkenin kalkınması için ne gerekiyorsa yani hafif ağır ne iş varsa bütün işleri kime yaptırıyorlar beni İsrail'e yaptırıyorlar ama tabi yani böyle insanca değil haklarını savunarak haklarını vererek değil yani bir köle gibi, bir esir gibi, afedersin bir hayvan gibi muamele yapıyorlar. Dolayısıyla Beni İsrail, efendim, Kıpti kavminin bu kötü davranışlarından, kötü muamelelerinden ve onların ağır tekliflerinden bezdiler usandılar. Yani en ağır işlerde bunları çalıştırıyorlar. Nereye kadar dayanacaklar ki? Bu bakımdan tabii Mısır'dan çıkmak istiyorlar. Atalarının eski yurtları olan Kenan diyarına gitmek istiyorlar. Peki dedeleri kim? Ataları dedeleri diyoruz ya. Onların ataları kim? Yakup Aleyhisselam ve oğulları. Evet Yakup Aleyhisselam. Yakub Aleyhisselam'ın lakabı nedir? İsrail'dir. Beni İsrail demek, İsrail'in çocukları demek. Yani Yakup Aleyhisselam'ın evlatları ve onların sulplerinden gelen nesil. O diyara, Kenan diyarına, Kenan diline gitmek istiyorlar. Fakat tabi Firavun onların Mısır'dan çıkmasına ne izin veriyor ne de fırsat veriyor. Onlar giderse işi kim yapacak yani hazır köle, ha hazır sömürüyor, esaret içerisinde yaşatıyor. Onları bırakmıyor. Tabii Beni İsrail'e yapmış? Sınıf sınıf yapmış. Efendim değişik işlerde çalıştırmak üzere bir kısmına işte dağ gibi piramitler yaptırıyor. Evet o piramitler var ya Mısır'da. İşte bu piramitlerin yapımında binlerce insanı zorla çalıştırıyorlar. Ya... Binlerce çalışmış, binlercesi hasta olmuş, kim bilir ne kadar ölmüş. Değil mi? Bir kısmını bu işlere ayırmışlar. Bir kısmını da işte binalar yapmak veya binaları yıkmak, dağlardan kayalar yontmak, taşlar taşımak, ağır hizmetlerde çalıştırıyorlar. O kadar ki yani taş taşımaktan, efendim, dağlar yontmaktan boyunları yara olmuş, kamburları çıkmış. Çalışmayanlara da her gün ödemeleri için bir vergi tayin etmişler. Eğer vergisini öde, yani ödemezse... Ödemeden güneş batarsa o gün biterse ne yapıyor? Eli boynunda bağlı olarak bir ay hapsediyor bu sefer. Bu sefer de hapis hayatı. Yani mecbur çalışacaksın ya. E nasıl ödeyeceksin vergini? Çalışmadın vergi öde. yav çalışıyorum zaten sana çalışıyorum yani. Kendine çalışmıyor ki. Kimin malı mülkü var ki? Kölenin malı mı olur yani? Dolayısıyla böyle bir sistem kurmuş adam. Zulüm düzeni kurmuş yani. Kadınlar da tabii çalışıyorlar. Efendim, örgü işleri veya dokuma işleri gibi işlerde çalışıyor, çalıştırılıyorlar. Efendim, ve işte bu düzende devam etsin diye, kimse başkandırmasın diye efendim işkenceyle, baskı altında sistemlerini yürütüyorlar. Tüm bunlara rağmen işte ne buyurdu orada? Yudebbihuna ebnakum buyurdu ya. He? Yani erkek çocuklarından yapıyorlar? boğazlıyorlar. Bak şimdi yani 9 ay zahmet çekiyor dünyaya getirdikleri doğurdukları adeta kendilerinden efendim bir can olan kan olan bir parça olan erkek çocuklarında hiç acımadan boğazlıyorlar kesiyorlar ki işte bu onlara tabii daha ağır geliyor. Hani çalışmak tamam neyse çalışıyoruz ediyoruz da he? ama bir de şimdi elinden yavrusunu alman gözünün önünde katletmen çocuk katilliği canini yapman onlara daha ağır geliyor. Kızlardan ne yapıyorlar güya sağ bırakıyorlar erkekleri kesiyorlar kızları bırakıyorlar hani e kızlar güya yaşıyorlar ama e, buna yaşamak denir mi ya He? o kız çocukları da şayet bu acılar içerisinde büyüseler bile yani dertten kederden acıdan eğer verem olmazsa kanser olmazsa yaşarlarsa bile e, kavimlerinde erkek kalmayınca ne olacak hepsi başkalarının elinde kalacak, kalacak neticede bütün nesil böylece azalacak azalacak ve yok olacak. Öyle de bir durum var. Tabi Firavun Aleyhillane'nin Beni İsrail'in erkek çocuklarını öldürtüp kadınlarını sağ bırakmasının sebebi hakkında rivayet edilir ki. Öyleye niye çocukları katlediyor? İşte bir keresinde Firavun bir rüya gördü. Rüyasında bakıyor ki Kudüs-ü Şerif tarafından bir ateş çıkıyor, bir alev. Neyse o ateş geliyor, Mısır'ı kuşatıyor ve orada bulunan bütün kıttileri yakıyor, onları Mısır'dan çıkarıyor. Ama tabi beni İsrail'e hiç dokunmuyor. İşte bu rüya firavunu çok korkuttu. Kabus dolu adam böyle terkan içerisinde feryatla kalktı. Ne oluyor filan? Hemen kahinleri, falcıları, büyücüleri topladı. Efendim gördüğü bu rüyanın tabirini sordu. Dedik ya böyle böyle. Ne diyorsunuz yani bunun tabiri nedir? Onlar da... Rüyayı tevil ettiler. Dediler ki, bu rüyadan anlaşılan şu ki, Beni İsrail'de bir çocuk doğacak, senin ve mülkünün helaki ve zevali, yani elden çıkması o çocuğun elinden olacak. O çocuk doğacak, büyüyecek, senin tacını, tahtını kafanda kıracak demek istediler. Tabii Firavun bunu duyunca çok korktu, çok ürktü. Efendim öyle bir makam, mevki, saltanat, he... Bırakılır mı? Efendim elinden bu yetkinin gitmemesi için de her şeyi yapabilecek efendim bir tıynete sahip adam zaten. Ve Firavun tabi toplandığı kendi gibi korkunç adamlarla, cani insanlarla, vicdansız kimselerle yaptığı istişareler neticesinde karar verdi ve Beni İsrail'de doğan bütün erkek çocukların öldürülmesini emretti. Dedi ki bundan sonra doğan bütün çocuklar ölecek, boğazlanacak. Ebeleri de topladı onlara dedi ki bir erkek çocuk dedi doğup elinize düştüğü zaman onu dedi hemen öldürün dedi. Şayet dedi kız çocuğu doğarsa onda bırakırsınız. Kesin bir emir verdi her tarafa. Ve tabi onlar da zaten efendim verilen emirleri harfinye yerine getirdiler. Şayet bu zalimane uygulamaya karşı çıkanlar olursa elbette karşı çıkanlar oldu. Yani böyle bir şey olabilir mi? Sen evladını adamın keseceğinde uğrayacaksın. Karşı çıkanları da Firavun ne yaptı? Hepsini topladı, topluca katletti. Böyle bir alçak. Öyle işkence tezgahları kurdular ki, he. hamile kadınlar buradaki eziyetten sebep çocuklarını düşürüyorlar. Hatta bu yüzden bu işkence tezgahlarına girmemek için, bu işkencelere maruz kalmamak için düşük yapmayı tercih ediyorlar. Ve düşük yapmak için başka yollar yani zor, sıkıntılı, acılı durumlar deniyorlar, yöntemler deniyorlar. Rivayet edilir ki Firavun Musa Aleyhisselam'ı boğazlamak için 12 bin tane erkek çocuk 90 bin tane de yeni doğmuş bebek katlettirdi. Yani öncekilerden de güya kendine göre temizlik yapıyor. Hani bu doğacak ama belki de ben bu rüyayı gördüğüm zaman bundan sonraki değil de bundan önceki hadiseyle alakalı da belki görmüşümdür. Öyleyse henüz Efendim mevcut olan çocuklardan da toplayın bakalım 12 bin tane de böyle katletti. Efendim 90 bin tane de daha yeni doğanlardan katletti. Başka bir rivayete göre ise deniyor ki Beni İsrail'de öldürülen çocukların sayısı 990 bine ulaşmıştır. Ya böylesine cani bir adam bu saltanat ve iktidar hırsıyla koltuğu, makamım yetkim gitmesin diye yaptıklarını görüyor musun? Bunu kim yapıyor? He? Yahudiler yapmıyor ha. Bunu yapan Firavun. Beni İsrail'e yapıyor. Şimdi bugün de Yahudiler ne yapıyorlar? Aynısını Gazze'ye yapıyorlar. Aynısını Efendime Şahim Kudüs'teki Müslüman, Filistin'deki Müslümanlara yapıyorlar. Bebekleri katlediyorlar. Bombalar yağdırıyorlar. Değil mi? Ya, ambargolar koyduruyorlar. Yemesinler, içmesinler. Efendime söyleyeyim herhangi bir e, gıda olsun, binaları yapmak için inşaat olsun, çimento olsun, tuğla olsun göndertmiyorlar. Ne sıkıntılar çektiriyorlar? İşte Mavi Marmara gemisinde dokuz tane şehit vermedik mi? Akdeniz korsanlığına soyunmadılar bu. Halbuki onlar bu konuda daha hassas, daha duyarlı olmaları lazım. Yapmamaları lazım. Çünkü atalarına aynı muameleler yapılmış. Allah onları kurtarmış. Peygamberlerine tabi olunca, Allah'a uyunca, itaat edince... Bak Allah onları ne yapıyor? Kurtarıyor. Eee şimdi aynı zulmü sen yaparsan, aynı katliamı sen gerçekleştirirsen Allah seni de helak eder. Helak eder. Firavun çok güçlüydü ama he, 400 sene yaşadı ama sonunda Allah helak etti. Boğdu gebertti cehenneme gönderdi onu yani. Allah için zaman hakkında böyle uzundur kısadır mefhumu. Allah için zaman mefhumu olmaz. Sana göre biraz uzun gelebilir ama he mevla sonunda ne var efendim? Netice itibariyle zalimi helak eder Allah celle celaluhu. Muhyiddin Arabi Hazretleri'nin Füsusül Hikem ismindeki kitabında zikrettiğine göre buyuruluyor ki Mevla Teala celle celaluhu Öldürülen çocuklara vereceği kabiliyet ve kuvvetlerin tamamını diyor Musa Aleyhisselam'a ihsan etti diyor. Yani Firavun kaç tane çocuk katlettiyse he, hepsinin gücünü, kudretini Mevlane ne yapıyor? Musa veriyor. Ya onun için Musa mucizeleri çok açık oldu. Evet. Musa diye öldürülen bütün çocukların ruhundaki yetenek ve kuvvet ne yapacak? Musa verilecek. Ve bu kuvvet onda tecelli edecekti. Yani bir, bir manada ne oluyor? Firavun aleyhisselamı Musa aleyhisselamı yok etmek için her öldürdüğü bebekle aslında ne yapıyor? Musa aleyhisselamı daha da güçlendirmiş oluyor. Ya Firavun'un büyük ordusuna karşı efendim Musa aleyhisselam ileride başlı başına tek başına bir ordu olacak. Tabii bu uygulamaya böyle devam ediyorlar. Doğan çocuklar erkekse katlediyorlar. Ama e şimdi yeni bir çocuk bir nesil gelmeyince yaşlarda ölmeye başlayınca ne oluyor efendim e bu sefer ben İsrail azalmaya başlıyor çocuklar katlediliyor nüfus da azalmaya başlayınca bu sefer Firavun'un ali yani ehli o Kıptiler ne yaptılar telaşlanmaya başladılar. Firavun huzuruna çıktılar dediler ki beni İsrail'in yaşlarında ölüm çoğaldı adamlar ölüp gidiyor. E küçüklerinde biz kestiriyoruz yani korkarız ki bunların nesli tükenecek. Böyle giderse bunların nesli tükenirse ileride zor ve meşakkatli işler o zaman bize kalır dediler yani. Bak bak görüyor musun onların telaşeleri korkuları e, onları düşündüklerinden değil ya kendilerini düşünüyorlar. Ya iş bize kalacak diyorlar. Bunun üzerine Firavun tabi bu uyarıları dikkate aldı. Efendim ve bu sistemini değiştirdi. Tamamen kaldırmadı ama biraz tabi efendim değiştirerek ne yaptı Güya? Hani yeni doğan çocukları hemen kestiriyor ya. Bir sene kestiriyor bir sene kestirmiyor. Yani diyor bu sene diyor kesim senesi tamam kesilecek. Ertesi sene kesim senesi değil kesilmiyor yani. E işte onda da Firavun kafası yani ahmak adam. Eğer bu gerçekten böyleyse... He? Gerçekten doğan yani bunların doğru doğruysa buna inandıysan doğan bir çocuk senin saltanatını efendim helak edecekse zevali senin saltanatını zevali onunla olacaksa e o zaman ne olur kestirmediğim bir zamanda doğabilir mi doğabilir yani e işte bir şey yapıyor ama ne yaptığından da haberi yok yani tabi böyle emretti bir sene kesilsin bir sene bırakılsın. Tabii ki Firavun'un tedbiri, kendine göre yapmış olduğu bu tedbirler, zalimane baskılar. Mevla Teala'nın takdirinden hiçbir şey geri çevremez. Çeviremedi de zaten. Olacak, oldu ve Musa Aleyhisselam dünyaya geldi. Evet, peki ne zaman dünyaya geldi? He? Belki de aklınıza şöyle gelmiştir. Çocukların kesilmediği sene. He, öyle mi? Niye peki çocukların kesilmediği sene? Çünkü efendime söyleyeyim ha, o zaman serbest ya. Ya Mevla Firavun'dan mı korkacak? He? Rabbim göstere göstere adamın gözüne soka soka iş yapar. Ya Musa Aleyhisselam ne zaman doğuyor? Çocukların kesildiği sene doğuyor. Böyle fellik fellik doğan çocuk aradıkları, doğan çocukları da anında katlettikleri sene Allah'ın keala elçisini gönderiyor. Ve düşmanın karargahında Firavun'un sarayında büyüyor o yavru. ...akla mantığa sorsan... ...iflas eder, tıkanır kalır... ...nasıl olacak, nasıl bitecek... He? ...hem firavun çok güçlü... musane bebek... ...yani çok aciz... ...bu haldeyken olaylar nasıl cereyan edecek de... ...firavunu nasıl alt edecek yani... ...he... Ha. ...her şeyi hesaba katıyoruz ama... ...maalesef Allah'ı hesaba katmıyoruz... ...Allah ne hesaplar bozmuştur... ...ne planlar iptal etmiştir... ...ve mekaru ve mekerallah... Onlar tuzak kurar Allah da o tuzakların karşılığını hazırlar. Allahu Teala Celle Celalü kimlerin ne hesaplarını bozdu, kimlerin ne planlarını, programlarını alt üst etti. Onun için Mevla'nın gücünü, Allah'ın kudretini hiçbir zaman unutmayalım. Evet ve ona çok yalvaralım. Hiç ummadığın bir zamanda artık bittim tükendim hiçbir çıkış kapısı kalmadı dediğin anda Allah sana öyle kapılar açar ki öyle yardımlar gönderir ki hiç ummadığın yerden öyle destekler manevi eller uzanır ki hayret edersin. Yeter ki sen sebepler aleminde yaşa ama sebeplere takılma Allah'ı da düşün Allah'ı da unutma Allah'ın kadiri mutlak olduğunu hiçbir zaman aklımızdan çıkarmayalım. Evet. Musa aleyhisselam tabii efendim çocukların kesildiği sene dünyaya teşrif buyurdu. Çocukların kesilmediği, boğazlanmadığı senede Harun aleyhisselam dünyaya geldi. Tabii Musa aleyhisselam'ın annesi efendim diğer evladını Harun aleyhisselam'ı emniyet içerisinde ve aleni olarak dünyaya getirdi. Efendim onda hiçbir problem yok. Ama daha sonra öldürülme senesinde Tekrar Musa Aleyhisselam'ın annesi hamile kalıyor. İşte onu da ne yaptı? Gizlice dünyaya getirdi. Ama buna tabii çok üzülüyor. Çünkü Firavun'un yavrusunu öldürmesinden endişe ediyor. Çünkü görevli adamlar var. Fellik fellik dolaşıyorlar. Etrafı kolaşan ediyorlar. Kadınlar özel bu işte uzman geziyorlar. Nerede hamile gördüler? Efendim hemen onun ismini kaydediyorlar. Doğum zamanını efendime söyleyeyim aşağı yukarı tedbit ediyorlar. Adresini alıyorlar ve ne yapıyorlar? Doğum zamanı geldiğinde de Kıpti kadınlar efendim ebeliği onlar yapıyorlar. Geliyorlar bakıyorlar doğan çocuk kız ise bırakıyorlar. Şayet erkek ise efendim bebek katilleri o boğazlayıcılar dışarıda bekliyorlar ya. Ellerindeki keskin bıçaklarla geliyorlar. Acımasızca çocuğu katlediyorlar. Tabi annesi Musa Aleyhisselam'a hamile kaldığı zaman böyle diğer kadınlarda olduğu gibi. Hamilelik alametleri ortaya çıkmadı. Yani hiçbir hamilelik alameti kendisinde belirmedi. Yani iç gebelik gibi bir durum oldu. Bu işte görevli olan kadınlar geldiklerinde yani baktılar, incelediler, araştırdılar ama onun hamile olduğunu anlayamadılar. Böylece bir tespit yapamamış oldular. Dolayısıyla Musa Aleyhisselam'ın da doğumundan haberleri olmadığı. Yine de tabi Musa Aleyhisselam'ın annesi, anne yüreği çok korkuyor. Çünkü Firavun'un adamları devamlı efendim, geziyorlar, tozuyorlar. He? Kapının önden geçerken yani bebek bir ağlasa he? hemen gelecek bakacaklar. Çocuk ağladı bir de bakacaklar mesela. Geçen sene kesilmemişti ama yani bir yaşından küçükse ha, demek ki yeni doğmuş. E hemen boğazlarlar yani. Dolayısıyla Mevla Teala Celle Celaluhu, buyuruyor ki Estağfirullah Musa'nın an annesine ilham ettik ki tabi orada ve biz vahyettik buyuruyor ama vahiy kimlere gelir? Peygamberlere Musa'nın annesi peygamber olmadığına göre he, demek ki ona ne oluyor? İlham ediliyor evet Mevla dostlarına ilham eder, peygamberlerine vahyeder, dostlarına ilham eder işte ona ilham ettik ki diyor onu emzir onu emzir feydakhif taaleihi felqihi fil yam yani zarar gelir diye korkarsan endişelenirsen onu diyor efendim nehre bırak nil nehrine bırakırsın wala tahafi wala tahzani hiç korkma üzülme tasalanma neden? Yani sen onu nehre bıraktığı zaman aman buna bir şey olur mu? Boğulur mu? Eder mi? Helak olur mu? Yok olur mu? Öyle korkma. İnna Muhakkak ki biz onu tekrar sana reddedeceğiz, döndüreceğiz. Sana geri vereceğiz onu ve ca'iluhu minel murselin ve onu efendim peygamberlerden yapacağız Allah buyuruyor. Evet, bu vahiy dedik ya peygamberlik vahiy değildir. İlhamdır veya rüya yoluyla bildirilmiştir. Mevla dostlarının kalbine ilham edebilir. Evet. Yine tabii başka bir ayet-i kerimede Mevla Teala celile celaluhu Aleyhisselam'ın annesine ilham ediyor. Diyor ki Enyuk fihi fittabut Musa'yı bir sandığa koy. Aleyhisselam. He? Fak fihi fil yem. Sonra onu denize bırak. Sonra onu Efenmeze'nin nehrine bırak. Felyulqihi l yamm bi sahil. Efendim, nehirde onu ne yapsın? Sahile atsın. Bak, Onu hem bana hem de ona düşman olan biri alsın diyor. Yani baştan söylüyor Mevla Teala. ilham ediyor. Sen diyor bunu at, hiç korkma. Yani onu ne yapacak? O efendim Nil nehri götürecek, sahile bırakacak. Öyle ki hem ona hem de bana düşman olan biri alacak onu. Yani buna rağmen korkma. Olaylar böyle cereyan edecek. Daha sonradan sana haber geldiği zaman aklını kaybetme. Sakın kalbin durmasın. Şoke uğrama. Feryadı figan edip ortalığı velveleye verme. Mevzuyu meydana çıkarma. Aşikare etme. Yani bunlar böyle böyle böyle olacak. Mevla Teala Celle Celal ne yapıyor? Bak önceden ilham ediyor, haber veriyor. Tabi Musa Aleyhisselam'ın annesi korkuyor ediyor tedbirini alıyor filan ama üç ay kadar böyle korkuyla çocuğunu emzirdi. O mübarek Musa Aleyhisselam da efendim güzelleştikçe güzelleşiyor. Büyüdükçe nurlanıyor böyle efendim. Tabi zaman geçtikçe annesinin ona karşı bir ünsiyeti artıyor yani sevgi daha çok artıyor. Efendim daha da çoğalıyor. ...öyle bir raddeye geliyor ki... ...evladını kaybetmeye... ...hiçten tahammül edemeyecek bir durumda. Tedirginliği cenah artıyor. Bir tıkırtı duysa... ...yani artık panorayak bir duruma düşer adam yani. Aman bir işimi geldi... ...aman firavun adamları mı kapıyı çaldı... ...çocuğumu mu kesecekler... ...yani her şeyden böyle bir ürperti var... ...bir tedirginlik, bir korku var. E böyle de devam edemez şimdi bu olay yani. Ne uyku kaldı ne bir şey kaldı. Neredeyse hasta olacak hep bu mevzulardan dolayı. Efendim... Ve işte Mevla'nın da ilham buyurduğu gibi hani Mevla ne buyurmuştu? Efendim fe'idahi fe'aleihi felqihi fil yem. Yani onun kesilmesinden e efendim endişelenirsen, korkarsan onu nehre bırak buyurmuştu ya. Ve onu tabii nehre bırakmaya karar verdi. Tabii bir marangoza efendim tahtadan bir sandık yaptırdı. Efendim sandığı aldı. Böyle sandığın aralıklarında ziftle sıvadı. İçine su girmesin, sandık batmasın, çocuk boğulmasın hani biliyor musun? İçine de şöyle güzel pamuk döşedi. Efendime söyleyeyim. Örtüsünü örttü. Güzelce bir yatak yaptı onu. Çocuğunu da iyice emzirdi. Sonra Allah'a emanet edip sandığa koydu ve Nin Nehri'ne bıraktı. Zaten kendi evi de nerede? Nin Nehri'nin kıyısında. Ya, onun için yani kimse görmeden bu işi efendim halletmiş oldu yani evet sandık tabi Nil Nehri üzerinde efendim akıntı yönünde yüzmeye başlıyor ilerliyor evet akıntının etkisiyle efendim sandık su üzerinde sürüklener sürüklene şimdi akıntılı kısmından ne yapıyor bir tarafta nereye gidiyor firavunun sarayına doğru gidiyor Hikmet ilahi sandık sürüklendi, Firavun'un sarayına giden kısma girdi. Bak şimdi. Ve emri ilahi üzere efendim nehir sandığı getirdi, getirdi, getirdi sahile bıraktı. Yani Firavun'un sarayının bulunduğu taraf, Firavun'un sarayının bahçesinin olduğu o sahile. Tabi Firavun'un hanımının, onun hanımı da Asiannemiz. Onları da anlatacağız. O ne imanlı kadın? Firavun gibi bir kafirin efendime söyleyeyim, nikahında olmasına rağmen, değil mi? Cehennem adeta burnunun dibinde olmasına rağmen ne yaptı? Musa ama iman etti. Allah'ı buldu ve cenneti kazandı. İşte tabii onun cariyeleri su almak için geldiler. Efendime söyleyeyim sahile. Aa, bir de baktılar ki sahilde şöyle bir ağaca takılmış olan bir sandık gördüler. Allah Allah dediler bu neyin nesi ya böyle he hemen onu aldılar götürdüler firavunun hanımına teslim ettiler dediler ki hanımım böyle böyle bak burada bir sandık gördük nereden geldi nasıl geldi içeride ne var bilemiyoruz neyse firavunun hanımı aldı sandığı efendim onu açtı açtırdı aa bir de baktı ki nur yumağı pırıl pırıl nur gibi bir yavru görür görmez kalbi ısındı içinde bir muhabbet oluştu. Yani diğer kimseler de tabi Musa Aleyhisselam'ı daha bebekliğinde gördüğü zaman aynı duyguları hissettiler. Hatta Firavun'u bile Musa Aleyhisselam'a karşı şiddetli bir muhabbet istila etti. Böylesine ruhsuz, böylesine bebek katili cani bir adam bile. he? Demek Musa Aleyhisselam öyle tatlı ki, öyle sevimli ki, öyle nurlu ki Firavun bile ne yapıyor? Gön gönlü akıyor yani. Kendisinden nübüvvet nuru daha yavruyken parıl parıl parlıyor. Öyleyse bu bebeği kim görse tabii ki ne yapacak? Sevecek, içine muhabbet dolacak. Çünkü Mevla Teala Celle Celaluhu da ne buyurmuştu? Ve elkaytu muhabbeten minni. Senin diyor üzerine katımdan bir sevgi koydum yani. Ve aynı. ayni benim gözetimimde yetiştirilmen için. Sana katımdan bir sevgi koydum. Allah sevgi koyunca o sevgini avıyor, herkes istila ediyor yani. Evet tabi böylece sandığı açtığı efendime söyleyeyim Musa aleyhisselamı da görünce müthiş bir muhabbet hasıl oldu ve böylece ona bakıyor ama bir müddet ne yaptı kimseye göstermiyor yani İsrailoğullarından olmasından da korkuyor. Çünkü sarayın ileri gelenleri ne yapar o zaman bunu tespit ederlerse yavrunun katledilmesine karar verebilirler. Neyse hakikaten gördüler şey yaptılar efendim firavuna durumu ettiler ve saray erkanı ne yaptı çocuğun katledilmesine karar verdi. Fakat tabi firavun hanımı Asiye binti Müzahim onlara itiraz etti. Dedi ki Efendimiz Onlar ikna etti itiraz etti Efendim küçücük yavru dedi bu dedi işte Allah'tan geldi bize filan neyse Bu konuda da baskın çıktı ve öldür, öldürttürmedi yani Eee tabi Mısır'ın kraliçesi yani Hazreti Musa'yı onlardan korumaya Firavun'a da böyle sevdirmeye çalışıyor Dedi ki Firavun'un hanımı Firavun'a diyor ve kâletimrayetü <gülüyor> firân, firânın hanımı dedi ki, kuretü aynilli velek. Benim de senin de gözün aydın olsun. La takdülü, <gülüyor> onu öldürmeyin. Asa eyen fana evnettaqidahu velede. Belki bize faydası dokunur veya onu efendim evlat ediniriz, oğul ediniriz. Böyle diyor. Ve <gülüyor> humlayeşurun ve onlar işin farkında değillerdi buyuruyor mevla. Yani bunu ellemeyelim bırakalım yani bak bize gelmiş bu işte bize bir efendim bu bir lütuf bize bize bir hediye yani zaten herhalde efendim pek çocuklarda olmuyor efendim dolayısıyla efendim çocuğu sevdirmeye çalıştı belki bize bir menfaati olur bak diyor gözümüzün nuru olsun diyor senin de benim de gözümüzün efendim gözümüz aydın olsun bununla öyle deyince Firavun ne dedi senin için olsun ama dedi benim ona ihtiyacım yok dedi yani. Ya. Nitekim akıbet böyle oldu. Allah-u Teala Firavun'un hanımına hidayet bahşederken Firavun'u ne yaptı bundan mahrum edip Musa Aleyhisselam'ın elleriyle onun helakine zemin hazırlamış oldu. Demek büyük konuşmayacaksın. Benim ona ihtiyacım yok. Benim gözümün nuru olmasın. Ya o zaman kalbin de kararır, gözün de kararır. Gideceğin yer de kararır. Tabi bu arada efendim Asiye annemiz diyelim. Firavun'un hanımı Ondan da biraz bahsetmek lazım. Tabi daha ileride anlatacağız bunları nasip olursa. Musa Aleyhisselam tabi Firavun'a karşı e, asasını saldığı zaman attığı zaman. he Yani Musa Aleyhisselam'ın mucizesini görünce e, Asiye annemiz iman etmişti. O zaman iman etti. Tabi Firavun da iman e, etti diye ne yaptı ona şiddetle adap etti. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiğine göre. Firavun hanımını güneşe karşı ellerinden ve ayaklarından dört tane çiviyle çiviletti. Ona işkence etti. Hatta hırsını alamayıp üzerine de kocaman bir kaya koyduruyor. Ya böyle bir durum var. Böyle bir kafir adam. O vakit diyor ki o. Ya Rabbi diyor. Bana diyor yanında cennetin içerisinde bir ev yap. He? Bana diyor cennette bir ev bina et ya Rabbi. Beni diyor firavundan ve onun kötü işinden kurtar ve beni şu zalim toplumdan kurtar ya Rabbi. İşte ruhunun Allah yolunda iman ile şehit olarak alınıp Allah yanında rahmete erişmesini ve arşa en yakın olan Sidre-i yanında cennetül mevada kendisine ebedi bir dinlenme yeri inşa edilmesini istiyor allah Teala'dan. Ve beni de diyor Firavun'un Firavun'dan da onun pis işlerinden de efendim hem de şirk ve zulümle efendim bu zalim e, icra eden bu zalim toplumdan da beni kurtar Ya Rabbi diyor. Tabi rivayet ediliyor ki ona cennetteki makamı keşif yoluyla gösteriliyor ve hiçbir adep duymaksızın ruhu alınıyor üstüne konulan kaya ruhsuz kalan cesedin üzerine düşmüş oluyor. allah Teala o sevgili kuluna da hiçbir acı çektirmiyor bak görüyor musun? Firavun'un hanımında tabi bizler için ibretler var. Mevla Teala Celle Celali onu bize ne yapıyor? Efendim mithal veriyor yani. Değil mi? Çünkü Asya Validemiz şirk ve zulmün en büyük timsali olan Firavun'un elinde ateşe sürüklenmek isterken imanı ve ihlası sebebiyle cennetin en yüksek makamına kanatlanıyor, Rahman'ın yanına adeta uçuyor. Kocasının küfrü onun imanına zarar veremiyor. Demek ahirette herkes kendi yaptığından sorumlu olacak. Öyleyse olur ya şimdi kötü hoca, kocaların, kötü adamların eline düşmüş olan saliha kadınlar mesela değil mi? Her tehlikeye rağmen fenalıktan sakınmalı Allah'a karşı olan imanlarını ve samimiyetlerini korudukları müddetçe kocalarının kötülüklerinden sorumlu olmayacaklar. Evet yani bir de burada tabii ne gibi ibret var İslamı yaşamıyor da keyfinde zevkinde aleminde yaşayacak tembelliğinden efendim nefsinize zor geldiğinden dolayı haram helal demeden efendime söyleyeyim e, Allah'ın yasaklarını çiğniyor bunun suçunu da zamanı atıyor yani ne yapayım canım zaman kötü diyor ha. işte böyle bir bahnenin de Allah katında hiçbir kıymeti harbiyesi olmadığını anlıyoruz neden e çünkü bakıyoruz yani firavunun zamanından kötü zaman olur mu he ben sizin en büyük Rabbinizim diyen haşa zalim bir mütekebbirin hanımını misal verdim evla. kötülük bu kadar yakın iken cehennem bu kadar yakın iken tehlike burnunun dibinde olmasına rağmen Asiye annemiz zaman kötü çevrem bozuk firavun tepemde nasıl İslam'ı yaşayayım ben diye mazeret beyan etmedi ve aslanlar gibi çıktı iman etti. Ya sen şimdi Allahu Teala Hazretlerine hangi mazeretle kendini haklı gösterebilirsin ki yani? Evet. Asya annemiz tabi büyük bedel ödedi ama he? Büyük de ecil kazandı, büyük makam kazandı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şeriflerinde ne buyuruyor? Efdalun nisa yehlil cennet. Cennet kadınlarının en hayırlıları kimler? Hadicetü, Hatice annemiz ve Fatimetü, Fatıma annemiz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kızı öbürü hanımı ve Meryem'i ve Meryem validemiz İsa aleyhisselamın annesi ve Asiyet'ü ve de Asiye annemiz. Evet bunlar cennet kadınlarının en hayırları olan dört tane kadın. Bu arada tabii şunu da ifade edelim. Yani hadis-i şerifte ismi geçiyor ya. Övgüye mazhar oldu diye çocukların ismini ne yapmamak lazım? Asiye koymamak lazım. Evet. Bu ismi koymak çünkü nedir? Uygun değil. Abdullah ibn Ömer radıyallahu anh ne diyor? Bir hadis-i şerifte buyuruyor ki: "Ğayyara isma asiyate ve semaha cemilate." Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Asiye ismini değiştirip Cemile yaptı diyor. Demek çocukların ismini asiye koymuyorsunuz. Neden? Çünkü asiye ne demek biliyor musun? İsyan eden demek. İtaat etmeyen demek. Ha. Peki asiye annemizin ismi niye öyle o zaman madem isyan eden, itaat etmeyen? Çünkü sen onun kime isyan ettiğine bakacaksın. Firavuna isyan etti de, he? itaat etmedi de ondan. Firavuna isyan demek Allah'a itaat demektir. Firavuna karşı gelmek demek Allah'a yaklaşmak demektir. Onun için onun adı asiye ismin de müsemmaya tesiri olduğundan he demek ki bu isim koyulmamalı. Buna dikkat etmek lazım yani. Hadis-i şeriflerde geçiyor diye, efendim Kur'an-ı Kerim'de geçiyor diye her isim her isim nadılmaz, koyulmaz mesela. Efendime söyleyeyim. Kezban mesela koyuyor. Ne demek? Yani Kezban'ın manası yalancı demek aslında. Şimdi sen onu koyuyorsun ama normalde yalancı ismini koyar mısın? Asla koymasın. Çocuğa hakaret olur çünkü yani. Demek ki bu konularda da ne yapmak lazım? Uyanık olmak lazım, duyarlı olmak lazım. Kur'an'da her geçeni koymamak lazım. Şeytan da geçer, firavun da geçer. Değil mi? Kur'an'da bunlar hep geçer yani. Öyleyse Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çocuklarına ne isim koymuşsa, he, sahabenin, Allah dostlarının isimleri nelerse yani bunlara bak. Onlar Kur'an'ı bilmiyorlar mıydı? Haşa bizden daha iyi biliyorlardı ama Kur'an'da geçiyor diye her önüne gelen ismi de ne yapmadılar? Koymadılar demek ki. Evet. Böylece Asiye annemizin demek ısrarıyla ve onun isteğiyle, arzusuyla Firavun ve saray halkı Musa Aleyhisselam'ın katlinden vazge vazgeçtiler. Bundan feragat ettiler. Aradıkları düşmanlarının bu çocuk olduğuna efendim tam olarak kanaat getiremediler. Çünkü baktılar çok masum bir çocuk yani bu zaten bir de bunu biz yetiştirirsek bizim elimizde büyürse sarayda büyürse buranın örfüne ananesine geleneklerine efendim söyleyeyim ona göre yetişir. Zaten evlat olur bizi kendinden bilir. Dolayısıyla bize böyle bir efendim saldırıda bulunmaz karşımıza geçmez düşman olmaz gibi efendim Mevla kalplerine demek ki böyle bir düşünce atıyor. Evet. Tabi, Musa Aleyhisselam'ın annesine gelelim bakalım. Öyle ya çocuğun ne yaptı? Sandığa koydu, nehre bıraktı. Peki sonra ne oldu? Annesinin durumu ne oldu mesela? Ya, Rabbimiz Celle Celaluhu bizlere ne yapıyor? Onun da durumunu anlatıyor. Estağfirullah. Musa Aleyhisselam'ın annesi, efendim, yüreği bomboş tabah etti. Yani o tedirginlikten tasalanma sebebiyle, he, yani evladından başka her şeyden bomboş sabah etti. Kalbinde sadece o var. Ne oldu, ne bitti, nereye gitti acaba filan? Ve diyor ki inkade etti tübdihi levla ala kalbiha li min Rabbimiz buyuruyor. Şahit diyor biz vadimize inananlardan olması için kalbini diyor pekiştirmemiş, sağlamlaştırmamış olsaydık neredeyse onu açığa vuracaktı diyor. Neredeyse açığa vuracaktı. Yani çünkü efendim Musa Aleyhisselam'ın e, Nil Nehri'nde akarken sa Firavun'un sarayına doğru gittiğini haber aldı. Çünkü e, kız kardeşine kızı vardı ya dedi git bakalım izini bir takip et dedi yani. Uzaktan kimse farkına varmadan bir gözetle bakalım. Yani nereye gidecek sandık öyle ya şimdi. Onun kız kardeşi de Firavun'un sarayında çalışıyor orada görevli. Efendim... Neyse o da gitti bakınca Firavun'un eline geçtiği haberini işitince e tabi adeta aklı başından gitti Şefkat Galeyan'a geldi yani oğlunu Firavun'un katledeceğini zannettiğinden dolayı ah oğlum vah oğlum dedi bu kadar emeklerin boşa gitti yani yine düşman eline geçtin diye evinde feryadü figan ediyor öyle feryat etti ki e, öyle ya yüreği yanıyor yani iç açıyor. neredeyse komşular duyacak ve iç meydana çıkacak. İşte o zaman imdad-ı ilahi yetişti. Aklını başına aldı. Oğlunun kendine iade edileceğine dair Mevla'nın ilham suretiyle kendisine yaptığı vadi ne yaptı hatırladı. Ve bu vade iyice inandı. Ve tabi sabretti, sabırla hareket etti. sükûnete kavuştu ve neticeyi beklemeye başladı. Çünkü Mevla Teala sabır ihsan etmemiş olsa, sükunet ihsan etmemiş olsa hakikaten de üzüntüsünden, üzüntüsünün şiddetinden neredeyse Musa Aleyhisselam'ın kendi oğlu olduğunu, sandığa koyup suyu nasıl efendim koyduğunu onlara açıklayacak. Ya. Evet. Mevla Teala Celle Celaluhu onun kalbini, oğlunu kendine döndüreceği vadine Rab dedip bağladı. Levla errabetna ala kalbiha litekune minel müminin. Evet. Kalbi tabi sükunet bulduktan sonra, dedik ya, neler oluyor, neler bitiyor diye haber almak için, yani işte Musa Aleyhisselam'ın ahvalini anlamak için, kızını gönderdi. Tabi sarayda olduğu biliniyor, sandığın saraya gittiği biliniyor ama içeride neler oluyor neler bitiyor. Acaba kesti mi doğradı mı öyle bir şey oldu mu? Ee, Tabi kızı da sarayda çalıştığı için yani yavrum bir git bak bakalım neler olacak neler bitecek. Ne yaptılar ne ettiler yavrumuza yani bir haber getir bakayım. Tabi o zaten sarayda görevli olduğu, olduğu için efendim olan biteni öğrenmekte pek problem çekmedi. Neyse tabi hakkında malumat topladı. Efendim baktı ki Firavun'un Musa Aleyhisselam'ı öldürmediğini, onu evlatlık edineceklerini, ayrıca sarayda cereyan eden hadiseler nelerse bunların hepsini öğrendi ve bütün malumatı geldi annesine anlattı. Tabi annesi bunu duyunca bir nebze olsun ne yaptı? Rahatladı yani. Oh dedi ya elhamdülillah. Bak ev, yavrum demek ki efendim hala yaşıyor. Evet Firavun ve hanımı... Musa Aleyhisselam'a tabi son derece muhabbet duymalarından dolayı onu tabii besleyip büyütmeye karar verdiler. Firavun'un hanımı tabii efendim çocuk, çocuğu emzirsin diye çevresinde ne kadar sütü olan kadınlar varsa hepsine haber gönderdi. Öyle ya şimdi bu çocuğun ne olması lazım? Buna bir süt ne lazım. Buna bir bakım lazım değil mi? Süt ne lazım, tadı lazım. Neyse tabii hepsine baktı, inceledi, araştırdı, seçti. En uygununu seçerek Efendim Musa Aleyhisselam'a süt annelik yaptıracaklar. Fakat efendim hangi kadını seçtiyse, hangi kadın Musa selamı emzirmek için kucağına aldıysa çocuk kabul etmedi. Emmedi yani. Ne yaptılarsa ne ettilerse emzirmeye muvaffak olamadılar. Tabi Firavun hanımı çocuğun süt emmekten tabi imtina ettiğini görünce açlıktan ölmesinden korktu. Çok üzüldü. Ne yapacağız şimdi? Öyleyse ne yapalım bunlardan emmiyorsa, e, bütün Mısır'a haber gönderelim belki başka bir kadının sütünü emebilir. Ve bütün her taraflara haber saldılar. Efendim böyle böyle evlatlarına bir süt anne aradıklarını, tüm Mısır'a ilan ettiler. Mevla Teala Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'de bunu anlatıyor. Estağfirullah. فَرَدَدْنَاهُ اِلٰى اُمِّهِ كَيْتَقَرَّ عَيْنُهَا Biz diyor, Efendim yani annesine geri vermezden önce affen ve harram ne aleyhi yani Mevla Teala buyuruyor ki biz onun efendim merada min kablu daha önce onun efendim e, süt annelerinin sütünü kabulüne müşahede etmedik. Yani haram ettik yasakladık hiçbir süt annenin sütünü ne yapmadı? Kabul etmedi. Böyle olunca, efendim, kız kardeşi tabii burada ne yapıyor? Devreye giriyor. Musa Aleyhisselam'ın kız kardeşi baktı ki, onların bir süt aradıklarını ve, ve bu konuda ne kadar da çaresiz olduklarını duyunca, çünkü kim geldiyse hiçbirini kabul etmedi. Hemen huzurlarına çıktı. fakalet dedi ki, hel edullukum ala ehli beytin. Ben dedi, bir aileyi size delalet edeyim mi? Göstereyim mi ki? nahu lekum vehum lehu nasihud Hem onun sizin namınıza bakımınız üstlenecek, hem de ona iyi davranacak bir aile göstereyim mi? Yani tanıdığım, bildiğim bir aile var. Ona çok iyi bakar. Hiç gözünüzde geride kalmaz. Ve ona çok iyi davranır. Efendim, böyle bir aile var. Tabii İbn Abbas radıyallahu anh diyor ki, Musa Aleşelamın diyor hem şiresi kız kardeşi, avlası yani bu sözü söylediğinde hemen onu aldılar ve durumundan şüphelendiler. Yani sen dediler bu bahsettiğin ailenin, bu çocuğa iyi davranacaklarını ve ona iyi bakacaklarını nereden biliyorsun bakalım? He? Tabii Musa ablası biraz heyecanlandı korktu ama işi idare etmeye çalıştı belli etmemeye gayret ederek dedi ki yani dedi onların maddi durumları pek iyi değil dedi. E böylesine kral bir ailenin kral ailesine süt anne olmaya rağbet ederler yani bundan bir fayda umarlar yani onun için çok dikkat ederler hassasiyetle çocuğa güzel bakmaya gayret gösterirler. Yani ben böyle düşündüm yoksa başka bir sebepten dolayı böyle demedim diye ne yaptı vaziyeti idare etti. Tabi inandılar efendim onu bıraktılar madem öyle dediler şu aileyi bahsettiğin kadını bir getir bakalım dediler. Neyse uçarak geldi anne dedi böyle böyle. Annesi de hemen efendim kalbi nasıl atıyor heyecandan yavrusuna kavuşacak. O da fırsatı ganimet bilerek efendim validesine işte efendim durumu bildiriyor. Validesi de hızla süratle beraber ne yapıyorlar saraya geliyorlar. Saraya geldi Musa Aleyhisselam'ı kucağına alıp daha memesini verir vermez çocuk hemen iştahlanmaya başladı. Ağlamayı bıraktı, huysuzluğu bıraktı. Nasıl sarılıyor? Annesi tabi. Saray erkanı öyle sevindiler ki Asiye annemiz. Tabi Musa Aleyhisselam'ın annesini çağırdı. Ona bol ihsanlarda bulundu, hediyeler verdi efendim. Ama tabi Firavun biraz şüphelendi bu işten. Allah Allah. Biraz düşündü şöyle. Yani dedi gel bakalım sen dedi bu çocuğun nesi oluyorsun dedi yani. He? Bu kadar kadın geldi yani. Yüzlerce binlerce hiçbirinin sütünü emmedi de. Niye senin sütünü emiyor? Hem de itiraz etmeden. Hem de efendim karşıdan böyle uzanıyor yakalamak istiyor adeta. Öyle deyince efendim Musa Aleyhisselam'ın annesi dedi ki. Benim dedi kokum güzeldir dedi. Sütüm tatlıdır. Benim sütümden emmeyecek hiçbir çocuk yoktur isterseniz başka çocukları da çağırın baksınlar dedi yani. Neyse Firavun tabi efendim bu söze kanaat etti. Peki o zaman. Ve çocuğu tabi ne yaptılar? Musa Aleyhisselam'ı annesine teslim ettiler. Emzirmesi için hem de ne yapacak? Kendi evinde bakacak. Nafaka verdiler, yiyecek verdiler. Bol bol yaksanlarda hediyelerde bulundular. Görüyor musun? Hüsnü annesi çok memnun oldu. Ya görüyor musun? Mevla Teala Celle Celaluhu her üzüntüden sonra ferahlık, her sıkıntıdan sonra bir çıkış yolu kapısı bahşeder Mevla Celle Celaluhu. Evet, çünkü Mevla Teala buyurmamış mıydı? He, çocuğu geri döndüreceğine dair, İnara buyurmamıştı. Buyurmamış mıydı? Muhakkak ki biz onu ne yapacağız? Geri döndüreceğiz. Sen üzülme, korkma, mahzun olma buyurmuştu ya. Ve işte ne yaptı? Getirdi çocuğunu efendim. Geri verdi. Taraddednahu <gülüyor> ummihi Böylece biz onu gözü aydın olsun diye, he? Üzülmesin diye ne yaptı? Efendim, reddettik, iade ettik, geri verdik. وَلَا تَحْزَنْ Ve üzülmesin diye. وَلِتَعَلَمَا Ve bilsin için. en وَعْدَ hakkun, Allah'ın vaadinin hak olduğunda bilsin diye böyle yaptık. وَلَاكِنَّ اَكْتَرَمْ لَا يَعْلَمُونَ Efendim, lakin tabi bunu pek çokları bilmezler Allah buyuruyor. Celle Celaluhu. Bir hadis-i şerifte efendim sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor bakın. Bir iş işleyip de, yaptığı işte hayır murad edip sevabını Allah'tan bekleyenin misali Musa'nın annesi gibidir diyor. Dikkat et. Bir iş işleyecek, o yaptığı işten de hayır murad edip sevabını yalnız Allah'tan bekleyenin misali kim gibiymiş? Musa'nın annesi gibi. Hem çocuğunu emzirmiş, hem de karşılığını almıştır diyor. Öyle ya çocuğun zaten emzirmeyecek miydi emzirecek kendi çocuğu zaten zevkle bakıyor hem bakarken bir de ne yapıyor maaş alıyor ayrıyeten niye çocuğa bakıyor diye görüyor musun bu ne acayip bir kudreti ilahiyedir ki he o zamanda beni İsrail'den hiçbir kimseye nasip olmayan bir surette Musa aleyhisselam efendim firavunun sarayında kalıyor yani çocuk sarayda büyüyor he annesi bakıyor annesi de, de bu sebeple maaş alıyor. Yine tabi bakıyorsun ne acayip bir cilve-i Rabbaniye ki bir taraftan çocuğun dünyaya gelmemesi için şayet doğarsa yaşamaması için birçok tedbirlere başvuruluyor. ''Hazineler sarf ediliyor, servetler tüketiliyor ve binlerce masum insanın kanı heder edilip binlerce nüfus telef edilerek anaların babaların yürekleri dağlanıyor ama diğer taraftan öldürmek için aradığı çocuğu alıyor bağrına basıyor. An annesinden babasından daha ziyade bir şefkatle onu himaye etmeye çalışıyor ve saray halkının en seçkin kimselerden olmasına yardımcı oluyor.'' İşte Mevla'nın gücüne bakar mısın? Kudretini idrak eder misin? Akıl, mantık burada ne yapıyor? Stop ediyor ya. He? Musa Aleyhisselam Firavun'un sarayında hem de Firavun'un sakalını yola yola o sarayda büyüyor. Bir keresinde tabi Firavun Bakıyor şimdi Musa ama bir taraftan da korkuyor gene ha. İçinde bir sevgi var ama Allah Teala buyurmuştu ya. Ve elkay ca'aleke muhabbeten minni. Yani efendim senin üzerine katımdan bir sevgi koydum buyurmuştu. Allah sevgi koymuş. Öyle bir gören seviyor, gören aşık oluyor yani. Musa ama daha çocukluğunda dolayısıyla Firavun'un da gönlü akıyor ama bir taraftan da korkuyor. Neyse bir gün korkusunu yendi güya sarıldı. Seviyor biliyor musun? Neyse tam o severken Musa Aleyhisselam onun sakalını tuttuğu gibi kafasını çekti böyle küt diye mermere çarptı. Ya çok güçlü ya mübarek. He? Diğer kesilen çocukların gücü de ona verilmişti ya, ya. Az kalsın firavunun kafasını patlatıyordu yani. Kafa patlamadı ama ödü patladı yani ha. Adam çok korktu. Öyle deyince kafayı vurunca dedi. Ya dedi bu çocuk beni öldürecek dedi ya. Bu ne nasıl bir çocuk ya. Hatta dedi o çocuk bu çocuk dedi. Bak şimdi celladı çağırdı öldürecek. Öldür. Fakat Asiye Validemiz hemen gene karşısına çıktı. Dikildi. Ya sen ne yapıyorsun dedi ya. Biz bu meseleyi halletmedik mi aramızda? Bu daha küçük bir çocuk bir lokma çocuğun dedi. Ne kastı olabilir ne amacı olabilir ya. Firavun hala korkuyor. Kendisine gelecek tehlike bu çocuk sebebiyle gelecek öyle düşünüyor. Öldürmeye kararlı. Dedi sen çekil. Bu çocuk dedi normal bir şey değil ya. Fakat Asiye annemiz son bir ümitle dedi ki madem dedi böyle düşünüyorsun. Madem bu çocuk akıllı başlı normal bir çocuk değil diyorsun madem. Deneyelim bunu bakalım hadi. Eğer senin dediğin gibi çok akıllıysa ne yaptığını biliyorsa o zaman öldürürsün dedi. Yok eğer öyle değilse he? o zaman dedi onu bırak bana bağışla. Pekala onu deneyeceğim dedi. Firavun geldi efendim bir ateş yaktırdı. Bir de altın getirtti böyle hemen ateşin yanına koydu. Çocuğu da getirdi onun karşısına. Hani bakalım hangisine uzanacak hani. Çünkü çocuk ya şimdi çocuk ne var? Altından anlamadığından dolayı altının faydasını bilmez ateşin zararını bilmez yani. Çocuk gider bakarsın soba gürül gürül yanıyor. Gider sobaya yapışır mesela değil mi? Elini yakar. Efendime söyleyeyim. E orada ateş pırıl pırıl şimdi ışıl ışıl elini ne yapar? ateşe uzatır. Çünkü çocuk bilemiyor ateşin zararını. Bakalım şimdi nereye uzanacak merak ediyor da. Evet yani şayet Musa Aleyhisselam altına uzanırsa o zaman anlaşılacak ki bu çocuk normal çocuk değil. Her şeyin farkında aklı başında. Ha. Demek ki diyor yani benim kafamı yere vurdurması o zaman bilinçli. O zaman bu çocuk büyünce beni helak eder, saltanatıma son verir. İşte o çocuktur bu. O zaman hemen bunu ne yapalım katledelim. Ama ateşe uzanırsa da demek ki ha çocukmuş. İkna olursa o da. İşte böyle bir niyetle ne yapıyor? Bir imtihan ediyor. Pekala Musa Aleyhisselam neye uzandı acaba? He? Önündeki ateş ve altından hangisine uzandı acaba? Ne dedik ya? Peygamber olacak çocuk. Akıllı tabii normal bir çocuk değil ki. Nereye uzandı? Hemen altına. Altına uzatıyor elini. Çok akıllı. Ama Cebrail Aleyhisselam hemen yetişti. Hemen onun altına uzanan elini tuttuğu gibi ne yaptı? Ateşe yönlendirdi. Ateşe uzattırdı. Ve ateşten bir parça közü de tut, tut eliyle tutturdu. Ağzına götürtü. E Musa Aleyhisselam'ın eli de yandı, dilde de yandı yani. Hatta bundan sebep dilinde bir pelteklik oluştu böyle. Evet. Yani ateşe uzandı diye ne yapmış oldu? Eli biraz yandı, dili biraz yandı, peltek oldu ama kelleyi de kurtarmış oldu ha. Çünkü neden? E ateşe uzandı çocuk. E ama bir daha alıyor onu ağzına atıyor şimdi. Cık. Ha demek ki bu yani çocuk hakikaten bilinci değil. Firavun'un sakalını bilinçsiz bir şekilde gayri ihtiyari tutmuş çekmiş kafasını vurmuş öyle düşünüyor ama altına uzansaydı firavun ne yapacaktı onu öldürecekti burada tabi bir ibret var burada bir efendim ders var aslında altın bir nevine abar dünyayı sembolize eder He? şayet ahiret göz ardı edilirse değil mi elimizi dünyaya uzatırsak ben dünyayı ele alayım da Malı mülkü ele geçireyim de ahiretim ne olursa olsun dercesine bir hayat sürmek ilk anda karlı gibi gözükse de aslında neymiş? Neymiş? Çok tehlikeliymiş yani. Ha, bak kelle gidebilir. Sonu helak ile neticelenebilir yani. Ha, buradaki ateş ise ne yapıyor? Dini sembolize ediyor. Nitekim efendim sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şeriflerine buyuruyor. Bir zaman gelecek, din ateş gözü haline gelecek. Tutsan elin yanacak. He? elim yanmasın diye bıraksan din yere bırakılır mı din bırakılmaz velev ki dini yaşamak velev ki İslam'ı yaşamak ateşe eliyle tutmak gibi can yakıcı hale gelse de sen onu tut hem de sımsıkı tut varsın elin yansın belki biraz acı çekersin ama he kelleyi de cehennemden kurtarırsın efendim o çektiğin acı da dilindeki pelteklikte Allah'ın yardımıyla izale olur çünkü işte Musa Aleyhisselam'ın eli de geçti, dilinin peltekliği de dua ile izale oldu. Şöyle ki işte Mevla Teala Celle Celaluhu Musa Aleyhisselam'a ileride ne buyuracak? İdhab ila Firamne innahu tara. Firavuna git çünkü o çok azdı buyuracak Mevla. İşte orada efendim dilinin çözülmesi için, dilindeki o peltekliğin gitmesi için efendim hocam dua etti. Mevla'ya Rabbişrahli sadri ve yessirli emri vahlül ukdeten millisâni yefkahu kavli diye ne yapıyor? Dua ediyor. Evet. Mevla Teala Celle Celaluhu tabi efendim duasını kabul etti. İşini kolaylaştırdı. Göğsünü şerh etti. Efendim dilindeki pel de böylece ne yaptı? Giderdi. Evet. Çünkü adam ilahlık iddia ediyor. Ona ne yapılacak? İslam anlatılacak. Allah'tan bahsedilecek. Yaptığının yanlış olduğu, gittiği yolun doğru olmadığı söylenecek yani. Mevlahta hala Firavuna da bir saltanat vermiş ki yani bir iktidar vermiş. Adam 400 sene yaşadı ya. 400 sene. Bir kere bile başı ağırmadı. Bir kere bile dişi ağırmadı. Adam helaya da gitmiyor yani. Ayda bir gidiyor. He? O da gidiyor uzaklaşıyor uzak yerde. Millet de zannediyor nereye gidiyor acaba? Dünyayı mı yönetiyor oradan yani? O da şimdi bakınca şimdi he, kendi kendine diyor ki ya ben normal bir adam değilim ya. Malım var, mülküm var, şervetim var, zenginliğim var. Ayda bir halaya gidiyorum, hasta olmuyorum. İnsanlar öyle değil ki hep hasta oluyorlar. İnsanlar beşeri efendim sıfatları bende pek nadir yani. Kendi kendine böyle düşünüyor. Bende bir farklılık var diye böyle düşünürken etrafında da tabii ne var? Yalaka takımı var. Makam elde etmek için, mevki elde etmek için, para bu sahibi olmak için, he? Saltanat nimetlerinden istifade etmek isteyen bir takım yalakaların menfaat, per menfaat perestlerin de Efendim gaza getirmesiyle o da ya sen çok doğru söylüyorsun normal adam değilsin ya sen insan olamazsın filan böyle pohpohlamalarla adam da kalktı ben ilahım dedi hadi bakalım şimdi kimse de ona demedi ya hadi oradan sahtekar senden de ilah mı olur demedi ya şeytan dedi millet demiyor bak şeytan bir gün kapıyı çaldı firavun da oradan diyor ki kim o? Şeytan dedi ki ulan sahtekar adam daha kapının arkasında kim olduğunu bilmiyorsun bir de kalkmışsın ilahlık iddia ediyorsun utanmıyor musun dedi ya. Şeytan bile ikra etti adamdan düşün yani. Ama etrafındaki o insan şeytanları o menfaat perestler efendim onlar demiyorlar. Bu etraf ne kadar önemli çok önemli çok. Danışmanlar çok önemli istişare ettiğin kimseler çok önemli evet insanı vezirde eder rezilde etrafında hamanlar varsa firavunun hamanları gibi hamanların varsa işin zor. Firavunun danışmanları gibi akıl danışmanların varsa seni mahveder, perişan eder. Bak koskoca Hazreti Osman radıyallahu an, değil mi? Nasıl bir şahsiyet, ne büyük bir insan. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin damadı. He? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin halifesi olmasına rağmen Yanında bulunan Mervan gibi biri sebebiyle ne oldu değil mi? Ya bu Mervan öyle olayların cereyan etmesine yol açtı ki bunların neticesinde Hazreti Osman radıyallahu anh'ın şehit edilmesine sebep olan olaylar gelişti. Hazreti Osman gibi şahsiyet bile olmak mümkün değil ama öyle bile olsan demek yanında Mervan gibi adam varsa sonun tehlike etrafında Haman varsa, etrafında Mervan gibiler varsa bunları ne yapmak lazım? Yanaştırmamak, uzaklaştırmak lazım ya. Çok önemli bu. Harun Reşit kendisine nasihatle bulunması için efendim yanındaki bir veziriyle beraber Fudayl bin İyad'ın evine gittiler ki Fudayl bin İyad büyük zat. Bak görüyor musun hep yani gidiyorlar ziyaret ediyorlardı halifeler önceden. Ondan nasihat isteyince ona nasihatlerde bulundu. Halife Harun Reşit tabi bu anlatılanları gözü yaşlı bir şekilde dikkatle dinledi. Biraz daha nasihat deyince Fuday bin Yaz dedi ki Kardeş sallallahu Şimdi dedi ey Harun sana bundan başka bir şey söyleyecek değilim ama ben senin kıyamet günü adaba düşmeni istemem. Onun için Allah'tan kork ve onun emrini sıkıca tut. Bu ülke dedi, bu yönettiğin ülke senin evin gibidir. Aslında fudalbini Bin Yaz'ın Harun Reşte yaptığı bu vasiyet, bu tavsiye, bu vaaz bütün devlet reislerinin kulağına küpü olmalı. Bütün devlet yöneticilerinin efendime söyleyeyim, yöneticilerine yapılan bir nasihat. Öyle algılanma, algılanması lazım. Ona göre hareket edilmesi lazım. İdareciler bu vasiyeti tutsalar, böyle davransalar ne kadar güzel bir yönetim olur o zaman. Huzur ile saadetle, emniyetle, adaletle yaşamak o zaman mümkün olacaktır. Evet dedi ki bu ülke senin evin gibidir. Bu ülke insanları ise senin ev halkın gibidir. Şayet bu ev halkından birkaç kişi bile aç yatacak olursa bu senden sorulacak. Öyle ya evinden bir aç kalsın ister misin? Başı ağarsa rahatsız olsa gidersin gece nöbetçi eczane ararsın ona ilaç bulursun. Açsa eğer hemen onun avarsın varsın doymasına efendime söyleyeyim yardımcı olursun. Ha işte. Ülken de senin evinse, senin ülkende de aç kimse bırakmamak için böylesine gayretkeş olmak lazım. Yarın dedi hesap günü sana düşman olacak ve Allah'ın huzurunda yakandan tutup hak isteyecek o zaman. Onun için bu ev halkına adaletle, lütufla, iyilikle muamele etmeye çalış. Böyle anlatınca tabii Harun Reşit'in ağlaması hıçkırıklara döndü. O ağlarken tabi halifenin yanındaki Nedim'i, veziri, Fudayl'in tabi bu sözlerine biraz içerledi. Yani güya ukalalık olarak telakki etti herhalde. Halifeye döndü dedi ki, efendim bir an önce buradan gidelim dedi yani. Seni üzüyorlar filan gibi. Efendim tavır takınınca, Fudayl Bin Yaz ona dedi ki, ey Haman, sen ve senin gibi kişiler halifeyi helak ederler dedi. Dikkat et. Ne dedi ona? Adı Haman değil ki onun. Ama orada mesaj veriyor. Ya ey Haman, sen ve senin gibi kişiler halifeyi helak eder. İşte malumunuz Haman, Firavun'un baş veziri, baş danışmanı. Firavun'un ilahlık iddia etmesinde, onun da çok payı var. İşte ondan dolayı Fudail bin Yaz diyor ki, Harun Reşit'in vezirine, ey Haman diyor, ey Haman. Yani bu sözde büyük ibret var. Demek istiyor ki, idarecilerin nasihate kulak vermesine hakkı ve hakikati görüp ona göre davranmasına engel olan kimselerin hamandan farkı yoktur şayet halkı idare makamında olanlar bu gibi kimselerin sözüne göre hareket ederlerse akıbetleri firavun gibi olmaktır demek istiyor evet efendim tabi bu konu daha uzun İnşallah buna ne yapacağız ...devam edeceğiz. Ama bu hafta bu kadarla... ...iktifa edelim çünkü vaktimiz doldu. Haftaya nasip olursa... ...bu konuya devam ederiz. Ama belki haftaya tabii... E, ...yılbaşı geldiği için... Bu yılbaşıyla yılanbaşıyla alakalı da birkaç kelam ederiz. Sizlerle müdakere ederiz onun tehlikesinden. Bahsederiz inşallah. Gerçi bizde alakası yok. Biz yılbaşımızı yaptık ama yine de kardeşlerimizi uyarma babından, kardeşlik görevimizi yapalım düşüncesiyle. İnşallah yine birkaç kelam ederiz. Ama bu konuya ne yapacağız? Devam edeceğiz. Çünkü çok önemli meseleler var. ibretler var. Musa Aleyhisselam'ın mucizesi, sihirbazlara, sihirbazların iman etmesi efendim, ve mücadeleler inşallah Rabbimiz Celle Celaluhu anlatmış. Buyurmuş bizler de inşallah böylece ayetlerin ışığında sizlere duyurmaya gayret edelim. Evet bu hafta bu kadarla iktifa ediyoruz. Haftaya aynı gün ve aynı saatte tekrar buluşmak ümidiyle hepinize Allah'a emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü. yüzdeste Hazırlayan ve sunan Mustafa Özşimşekler